10. lema. Şefkat takatları misalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tejidü kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara ve ma amilet min su'in tebaddala ann bainaha ve bainahu amadan ba'ida. Muhaddirukumullah nefsehu vallahu raufun bil ibad. Herkes hayır olarak ne işlemiş, kötülük olarak ne işlemişse Kıyamet gününde hepsini önünde hazır bulur. O zaman ister ki işlediği kötülüklerle kendisi arasında büyük bir mesafe bulunur. Allah sizi kendisinden gelecek bir azaptan sakındırıyor. Çünkü Allah kullarına çok şefkatlidir. Ayetinin bir sırrını hizmet Kur'an'ıede arkadaşlarının beşeriyet muhtevası olarak sehir ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmet-i Kur'aniye'nin bir silsile kerameti ve hizmet-i etrafında izni ilahi ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı bir nevi kerameti beyan edilecek. Ta ki bu hizmet-i bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. Bu hizmet-i kerameti üç nevidir. Birinci nevi, o hizmeti ihzar etmek ve hadimlerini o hizmete sevk etmek cihetidir. İkinci kısım, manileri bertaraf etmek ve muzurların şerrini def edip onları tokatlamaktır. Bu iki kısımın hadiseleri çoktur hem çok uzundur. Haşiye mesela din muhaliflerinin nur talebelerine verdikleri azap ve sıkıntı ve ihanetlerden kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler. anneni gördüler başka vakte taliyken en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz üçüncü kısım şudur ki hizmette halisen çalışanlara fütür geldiği vakit şefkatle bir tokat yerler, İntibaha gelerek yine o hizmete girerler bu kısmın hadisatı yüzden fazladır yalnız yirmi hadiseden on üç on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecir tokatı görmüşler Birincisi, bu bir çare saittir. Her ne vakit hizmete fütur verir, neme lazım deyip hususi, nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatim geliyor ki, ihmalimden tokat yedim. Çünkü hangi maksadım beni iyi etmişse, onun aksiyle tokat yedim. Sair halis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları, dikkat ede ede, benim gibi hangi maksat için ihmal etmişse onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanaatımız gelmiş ki o hadiseler hizmeti i Kur'aniye'nin kerametlerindendir. Mesela bu bir çare Said Van'da derse i hakaiki ile meşgul olduğum miktarca Şeyh Said hadisatı zamanında vesveseli hükümet hiçbir cihetle bana ilişmedi ve ilişemedi. Vaktaki yeneme lazım dedim. Kendi nefsimi düşündüm. Ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe, mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, nefret Burdura getirildim. Orada yine hizmet-i Kur'aniyede bulunduğum miktarca o vakit mentilere çok dikkat ediliyordu. Her akşam ispat-ı vücut etmekle mükellef oldukları halde ben ve halis talebelerim müstesna kaldık. Ben hiçbir vakit ispat-ı vücuda gitmedim. Hükümeti tanımadım. Oranın varisi oraya gelen Tevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Tevzi Paşa demiş, "Ona ilişmeyiniz, hükmet ediniz." Bu sözü ona söyletiren Hikmet-i Kur'aniyenin kusyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek ki bana galebe etti? Hizmet Kur'aniye'de muvakkat kütür geldi. Akşam atıldım tokak yedim. Yani bir menhadan diğerine isparta'ya gönderildim. İsparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarlarıyla, belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek. Bir parça teenni esen daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Yine o menfaadan dahi üçüncü nefi olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana kütür gelmişse... yalnız kendimi düşünmek rahatsız kuvvet bulmuşsa, bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş. Bu sekiz senede seksen hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kısıyorum. Ey kardeşlerim, başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de başınıza gelen şefkat tokatlarını izin verirseniz ve helal etseniz söyleyeceğim. Gücenmeyiniz. gücenen olursa ismini tatsih etmeyeceğim. İkincisi, öz kardeşim ve en bilinci ve yüksek ve fedakar bir talepim olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. İdaresi yerinde, hem muallim idi. Hizmet-i Kur'aniye'nin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilafına olarak teşebbüs edenlere iştihadınca, güya menfaatım için iştirak etmedi, rey vermedi.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 saadet-i dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek espat bulunduğundan, bir derece sıf uhredi olan hizmet-i Kur'aniyede kutura yüz göstermeye dair espat hazırlandı. Çünkü hem çoktan görmediği peder ve kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, ritbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki hizmet-i Kur'aniyede bulunana ya dünya ona küsmeli, veya o dünyaya küsmeli, ta ihlasla, ciddiyetle hizmet Kur'an'ıda bulunsun. İşte Hulusi'nin senin kalbi cendan layete zerzen idi. Fakat bu vaziyet onu fıtras ettiğinden şefkatle tokat yedi. Tam bir iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan hem onu dünyadan küstürgüler. O vakit vazifeyi maneviyasındaki ciddiyete tam manasıyla sarıldı. Dördüncüsü Muahir Hafız Ahmet o kendisi söylüyor. Evet ben itiraf ediyorum ki hizmet-i Kur'aniyede ahiretin noktayı nazarında ihtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli fakat şiddetli ve kefaretli bir fakat yeniden şöyle ki üstadım yeni icatlara, tahşiye yani Türkçe ezan gibi şair İslamiye İslamiye'ye muhalif gibi atmaktır. Taraftar olmadığı için benim camim onun komşusudur. şuhur selası geliyor. Camimi terk etsem hem ben çok sabah kaybediyorum hem mahalle namazsızlığa araşacağım. Yeni usul yapmazsam ne edileceğim? İşte bu iştihada göre ruhum kadar sevdiğim üstadımın muhakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki o yerini değiştirse Başka bir memlekete gitse, hizmet-i Kur'aniye'ye muvakketen kütur gelir. Tam o sıralarda. Ben tokat yedim, şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç aydır daha aklım başıma gelmedi. Fakat lillâh ham, üstadımın tatlî ihbarıyla ona iftar edilmiş ki, o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu, rahmet-i ilahiyeden ümit var olabiliriz.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 eten diye de hisse verildi. Haşiye, tevafuk mucizesini gösterir bir suretli demektir. El-Hak o hissesine sahip çıktı. Bir cüz'e güzel yazdı. Fakat nerede eset kendini mecbur bilip, gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şakkap tıkadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı muhakkak anıtırıldı. O parmakla hem dava vekaleti yapmak, Hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı ile ihlal edildi. Dava vekaletine teşebbüsünü bilmediğimiz için parmağına hayret ediyordu. Sonra anlaşıldı ki, kutsi, saati, hizmet-i Kur'an'ı gayet temiz, kendine mahsus parmakları başka işe karıştırmak istemiyor. Öyleyse, Hulusi Bey'i kendim gibi bildim, ona bedel konuştum. Hakkı Efendi de aynen onun gibidir.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 900 lira hırsızların eline geçti. Şeffatli ve şiddetli bir tokat yedi. İnşallah. Ziyade'den 900 lira sadaka hükümle geçti. Yedincisi Şamlı Hafız Tevfik'tir. O kendisi diyor. Evet itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmet-i Kur'aniye'de fütür verecek harekatın sebebiyle iki şefkat tokat yedim. Sübhem de kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi.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 Hatta Üstad'ın yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit. Bu iş bana aittir. Ona kitledim. Ben bunu biliyorum. Ders almaya ihtiyacım yoktur gibi mağrurane söyledim. İşte bu hatama göre fevkalade hiç hatıra gelmeyen bir tokat dedim. En az arabi, hattı olan bir kardeşime bu sürede yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik. Şimdi anladık ki o bir tokattır. İkincisi ben itiraf ediyorum ki, Hizmet-i Kur'aniye'deki kemal-i ihlas ve sırf Nibel Çimlah için hizmeti iki vaziyetim ihlan ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem şekva olmasın, üstadının en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaata riayet etmediğinden, fakrı hale maruzum, hodbin mağmur insanlarla ihtilata mecbur olduğundan, Cenab-ı Hakkess'in mürüvvetkârâne bir surette riyaya ve tebasmuşa da mecbur oluyordu. Üstadım çok defa beni ikaz ve iftar ve tekdir ediyordu. Mu'at teessüf kendimi kurtaramıyordu. Halbuki Kur'an-ı Hakîm'in ruh-i hizmetine zıt olan bu vaziyetinden şeytani cinli ve insi istifade etmekle beraber hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli, fakat inşallah soşkatli bir tokat dedim. Şüphemiz kalmadı ki bu tokat o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur. Sekiz senedir ben üstadımın hem muhatabı, hem müseddidi hem mübeyyizi olduğum halde sekiz ay kadar nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve da, bu neden böyle oluyor diye ıslaha varıyorduk.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 Her dünyaya tasannu ve riyadan kurtarsın. Başta üstadım olarak kardeşlerimden dua rica ediyorum. Kürkusu, şanlı hafız tevhid. Sekizincisi, Seyrani'dir. muzak, hüsrev gibi nura ve birayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniyenin bir anahtarı ve İm-i Cifil'in mühim bir miftahı olan tevafukata dair İsparta'daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim. Ondan başkaları Kemal-i Şevk'le iştirak ettiler. O başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için iştirak etmemekle beraber beni de katli bindiğim hakikattan vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı, eyvah dedim. Bu talebe mi kaybettim. Kendimden fikrini tenyir etmek istedim. Fakat bir mana daha karıştı. Bir şeppat fakadını yedi. Bir seneye karıp bir haldehanede. Yani hapiste bekledi. Dokuzuncusu, büyük hafız güclüdür. Bu zat, Avruz'taki nur talebelerinin başında nazırlar hükmünde olduğu bir zaman, sünnet-i seniyye ittiba ve bid'alardan içtinabı meslek iktihaz eden talebelerin manevi şerefini katil görmeyerek ve ehl dünyanın mazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bid'anın muallimini de etti. Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi. Pek müthiş bir şefkat tokadını yedi. Hanedanının şerefini zir-i zeber edecek bir hadiseye maruz kaldı. Fakat mah tesir. Küçük hafız dühtü. Hiç tokada istihkati yokken o elim hadise ona da temas etti. Belki inşallah o hadise onun kalbini dünyadan kurtarıp tamamıyla Kur'an'a vermek için bir ameliyatı,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 ve bir nevi mevki kazansın ve dar olan maişetine bir suret olsun. İşte hizmet Kur'aniye'ye o suretle o yüzden gelen fütur ve zarara mukabil iki tokat yedi. Biri dar işetiyle beraber beş nüfus daha ilave edildi. Periyşaniyeti ehliyet tespetti. İkinci tokat. Şeref ve haysiyet noktasında hassas ve hatta bir tek adamın penkit ve itirazını çekemeyen oza zar. Bilmeyerek Bazı desas insanlar onu öyle bir surette kendilerine perde ettiler ki, şerefi zirüzeder oldu. Yüzde doksanını kaybetti ve yüzde doksan adamı aleyhine çevirdi. Her neyse Allah'a kitsin. Belki inşallah bundan intibaha gelir, yine kısmen vazifesine döner. On birincisi. Belki rızası yok diye yazılmadı. On birincisi. Muallim galipdir rahmetullahi aleyh. Evet zat. sadıkane ve takdirkarane, risalelerin tedizinde çok hizmet etti. Ve hiçbir müşkilat karşısında za'at göstermedi. Ekser günlerde geliyordu, kemal-ı dinliyordu ve istinsah ediyordu. Sonra kendine 30 lira ücret mukabilinde umun sözleri ve mektumatı yazdırdı. Onun maksadı memleketinde neşretmeydi. Ve hem, hem şehirlerini temvir etmektir. Sonra bazı düşünceler neticesinde Risaleleri sabır ettiği gibi neşretmedi, sandığa bıraktı. Birden elin bir hadise yüzünden bir sene gam ve gussar çekti. Risalelerin neşriyle ona adalet edecek resmi birkaç düşmanlara beden, zalim, insafsız çok düşmanları buldu. Bir kısım dostlarını kaybetti. On üçüncüsü. Nafız Halik'dir, rahmetullahi aleyh. Kendisi der. Evet, itiraf ediyorum. Üstadımın hizmet-i Kur'aniye deme şefk-i asarım tesbidinde, hararetli bir surette bulunduğum zaman, mahallemizde bir cani imanlığım vardı. Eski kisvin ilmiyemi, sarığı bağlamak niyetiyle muvakkaten o hizmete fütur verip, bilmeyerek çektirdim. Maksadımın aksiyle şefkatli bir tokat yedim. 8-9 ay imanlık ettiğim halde, Müftü'nün çok vaatlerine rağmen fevkalade bir surette sarı saramadım. kalmadı ki o kusurdan bu şefkat ve geldi. Ben ustadımın hem bir muhatabı hem bir müsevgid Benim çekinmemle tesbih kusursunda sıkıntı çekmişti. Her Yine şükür ki kusurumuzu anladık ve bu hizmetin ne kadar kutsi olduğunu bildik. Ve Şahı Geylani gibi arkamızda menek-i gibi bir üslak bulunduğuna itimal değil Ez'af-ül-ibad, hafız, falik. 14. 2. 3 Mustafa'nın küçücük 3 tokat yemeleridir. 1. 3. Mustafa Çavuş, rahmetullahi aleyh, 8 senedir. Bizim hususi küçük caniye, hem sobasına hem gaz yağına, hem kibritine kadar hizmet ediyordur. Hatta gaz yağını ve sekiz senedir kendi kesesinden sahfettiğini sonra öğrendik. Cemaata hususan cuma gecelerinde gayet zaruri bir iş olmayınca geri kalmıyordu. Sonra her dünya onun sahfeti kalbinden istifade ederek dediler ki Sözlerin bir katibi olan hafızın sarığını ürüşecekler. Hem gizli ezan muvakkaten terk edesin. Sen katibe söyle cebir görmeden evvel sarıyı çıkartsın. O bilmiyordu ki Hizmet Kur'aniyede bulunan birisinin sarığını çıkarmaya dair sözü tebliğ etmek Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlulara hep ağırdır. Onların sözlerini tebliğ etmiş. O gece rüyada ben görüyordum ki Mustafa Çavuş'un elleri kirli, kaymakam arkasında olarak odama geldi. İkinci gün ona dedim, Mustafa Çavuş sen bugün kimle görüştün? Seni elin münerdes bir surette kaymakamın arkasında gördüm. Dedi Eyda. Bana böyle bir söz muhtar söyledi. Kâtibe söyle. Ben arkasında ne olduğunu bilmedim. Hem aynı günde bir okraya yakın gaz camiye getirmiş. Hiç vuku bulmayan. O gün kapı açık kalmış. Bir keçi yavrusu içeriye gelmiş. Büyük bir adam gelmiş. Keçi yavrusunun seccadene yakın bıraktığı muzah yıkamak için ibritteki gaz su zannedip bütün o gaz Temizlik yapıyorum diye caminin her tarafına serpmiş. Acayittir ki kokusunu duymamış. Demek o mescid lisan her Hal ile Mustafa Çavuş'a diyor. Senin gaz güzel bize değil. Ettiğin hata için gaz kabul etmedim diye işaret vermek için o adama koku işittirilmedi. Hatta o hafta içinde, cuma gecesinde ve birkaç mühim namazda o kadar çalıştığı halde cemaate yetişenmiyordu. Sonra ciddi bir medamet bir istiğfar ettikten sonra Saffet-i Asliyesi'ni buldu. İkinci Mustafa'lar. Kule önündeki kıymetli, çalışkan, mühim bir taledem olan Mustafa ile onun çok sadık ve fedakar arkadaşı Halkız Mustafa'dır. Rahmetullahi aleyh. Ben bayramdan sonra aile dünya bize sıkıntı verip hizmet-i Kur'aniye'ye vermemek için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 Ben de onun arkasından gidip aramak lazım. Benim arkamdan da Abdullah Çavuş gelmek lazım. Bu hususta, ''Hevekkenna alallah'' dedik, intizar ettik. Sual, has dostlarınıza gelen musibetleri, tokat eseri deyip, hizmet-i Kur'aniye'de füturları bir itaht talep ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur'aniye'ye hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat kuruluyor? düşmana ilişim diyor. El-Cerâf اَزْزُلْمُ لَا يَدُونَ Zulüm devam etmez, küfür devam eder. Sırrınca, dostların hataları hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor. Şafkat ve tokat yer. Aklı varsa intibaha gelir. Düşman ise hizmet Kur'an'ı, kuranî Diyeti, ziddiyeti, nümanaatı, hesabına geçer. Bilemek veya bilmeyerek hizmetimize tecavuzu zındık hesabına geçer. Küfür devam ettiği için onlar ekseriyetle çabuk tokat vermiyorlar. Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin nahiyelerde cesaları verilir. Büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir öyle de. El imanın ve has dostların hükmen küçük hataları çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süraten verilir. El Dalaret'in cinayetleri o kadar büyüktür ki, kısacık hayat dünyeviyeye cezaları sıkmadığından, muktezai adalet olarak alem bekadaki mahkeme iki buraya havale edildiği için ekseriyetle burada cezaya çarpmıyorlar. İşte hadisi şerifte, Dünya Sizmül Mümin'i ve Cennetül Kafir. Dünya Mümin'in zindanı, Kafir'in cennetidir. Meskur hakikate dahi işaret ediyor. Yani, dünyada şu mümin, kısmen kusuratından cezasını gördüğü için, dünya onun hakkında bir dar cezadır. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kafirler, madem cehennemden çıkmayacaklar, hasenatlarını mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri,